Va. Zil, Zil Arapça'da gölge demektir. Bir şeyin bir tarafından ışık gelirse, öbür tarafta arkasında gölgesi belirir. Gölge her nesneye hareket ve hayat verir. Dağlar, ağaçlar, hatta evler, gölgeleri hareket ettikçe, uzayıp kısaldıkça, sabah akşam, Tüm diğer yaratıklar gibi Allah'ı zikrederler, yani Rablerini, kendilerini var edeni ve var tutanı. Sanki hepsi tek saf halinde secdededirler. Gölgeler bize Allah'ı ve O'na olan görevlerimizi ve şükranımızı hatırlatan sayısız ayetlerden yani alametlerdendir. Hava ısındığı zaman güneşin kavurucu sıcağından kendimizi gölgeliklere atarız. Bu genellikle öğle vakti olur. O vakitte güneş tam tepededir ve gölgeler en kısa halini almıştır. Gün uzarken gölgeler de uzar ve ikindi asr vakti en uzun haline ulaşır ve her şeyi daha ılık ve rahat yapar. Gölgeler olmasaydı ne olurdu? Güneşin ışınları her yanı süpürürdü. Güneş kaybolmadan kapı pencere açmak, sokağa çıkmak imkansız olurdu. O zaman şemsiye gölge vermeyecekti ve insanlar yanmamak için çok sıkı giyineceklerdi. Her yer aynı olacaktı. Güneşin uzak gölgeleri olmadığı için soğuk ülkelerde daha sıcak bir duruma gelecekti. İşte böylece hamdimiz Allah'adır. Ki gölgeyi yaratmıştır ve duamız O'nadır ki bizi kıyamet günü de arşının tahtının gölgesinde bulundursun. Zira o gün, başka sığınacak gölge olmayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın yarattığı her şeyi görmediler mi? Gölgeleri Allah için secde ederek, ona boyun eğerek sağa sola döner. Göklerde ve yerde bulunan, her hareketli şey ve melekler Allah için secde ederler. Onlar asla büyüklük taslamazlar.